Şahitlik müessesesi şundan dolayı çok önemli bir kavram. Değerli kardeşlerim biz zaman zaman kendi içimizde, çevremizle, akrabalarımızla, kardeşlerimizle, evdeki annemizle, babamızla, eşimizle, evlatlarımızla imtihan olunuruz. Bu imtihanlarda vereceğimiz cevaplar veya gayri ihtiyarı konuştuğumuz sözler muhakkak bir şahitlik müessesesine dayanmalı. Yani biri hakkında yalancı diyorsanız İslam buna iki şahit getirmenizi emrediyor. Birinin hakkında zinakar diyorsanız İslam buna dört şahit getirmenizi emrediyor. Birinin hırsızlık yaptığını söylüyorsanız iki şahit erkek veya dört kadın şahit getirmeniz gerekiyor. Çünkü değerli kardeşlerim göz ve kulaklar yanılabilir. Bu yanılmayı önlemek için İslam şahitlik müessesesini Gündeme getiriyor. Bu kural ve kaide iyi anlaşılmadığı için toplumumuz tarafından çok öneme alınmadığından dolayı hatalar, iftiralar, yanlış tanımalar, yanlış anlamalar, yanlış anlatılmalar. Hele hele şeytan şuradan oynar bizimle. Şunun hakkında bunu bunu söyleyeyim. Nasıl olsa şahitlik müessesesi yok. Şahit istemez, ispat istemez. Bu şahitlik müessesenin ikinci bölümü de değerli kardeşlerim, bir kardeşiniz gayri ihtiyare sizin hakkınızda olumsuz şeyler söylese bile, bir başkası bunu size aktardığında duymak istememeniz İslam'a en uygun olan ve takvi olan bu. Düşünün ki ben bir kardeşim hakkında kötü şeyler söylemişim, duyan kardeşim gitmiş ona bunu naklediyor. E, duymak istemediğin, hoşlanmayacağın şeyleri Konuşturmaman gerekiyor onun zoruna da gitse İbn Abbas radıyallahu An diyor ki bu tür davranış takvadır söyleyenle söylenen kişi arasında Allah sevgi koyar diyor. Şimdi ben sizin hakkınızda olumsuz şeyler söyleyeceğim siz bunu duymamak için size haberi getiren kişiyi susturacaksınız Allahu azze ve celle benim ve söylenilen o yerdiğim kişi hakkında. Kalplerimize sevgi koyuyor. Sevgiyi tahsis etmenin 20 küsür yönünden biri de bu. Bakın aleyhinde bir şey konuşuyorsunuz ama ortaya bir sevgi çıkıyor. Şahitlik müessesesi bu kadar önemli değerli kardeşlerim. Sahabenin birisi diyor ki ey Allah Resulü ben evime geldiğimde hanımımı zina ederken bulsam onu öldüreyim mi diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sokağa çık. Şahit getir diyor. Ey Allah Resulü ben sokağa çıkıp şahit arasam diyor. O kişi işini bitirip çıkar gider diyor. Allah Resulü sokağa çık şahit getir diyor. Şimdi bakın şahitlik müessesesi ne kadar önemli. Günümüzde İslam'da böyle bir şey aranmamış olsa. Beşeri kanunlarda bile böyle bir şey aranmamış olsa. Evrensel bir koruma altına alır İslam bir şeyi. Adam sevmediği karısını öldürür hoşlanmadığı karısına zarar verir, böyle bir iftiraya maruz bırakır. Böyleydi de bundan öldürdüm. Hoşlanmadık, sevmedik birisini evine getirir, ona zarar verir veya öldürür, der ki bu halde yakaladım. Bundan dolayı İslam evrensel olumsuzluğu kapatıyor. Yani buna seddi zeraye deniliyor. Bir sonraki açabileceği tehlikeyi, kötülüğü daha önceden kapatıyor. Onun için değerli kardeşlerim, çok basit meselelerde bile olsa, Dinleyen ve anlatan şahitlik müessesesini mutlaka sıcak ve gündemde tutsun. Basit bir haber gelir. Anlatan şunu bilmeli. Benden ispat etmemi isterse nasıl ispat edebilirim? Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın. Yok kardeşim. Göz yanılır. Kulak yanlış duyar. Bunu ortadan kaldırmak için... Kesin ki ke sen gördüğün, bildiğin bir şey bile İslam şahitlendiriyor. Bunu anlatan insanın olumsuz anlatmalarının işlahını kıracak. Gıybetten, gösterişten, bir Müslümanı çekiştirmekten koruyacaktır onu. Ben anlatırken bileceğim ki bu kardeşim benden ispatını ister.